681, numaralı konu, halifede bulunması gereken vasıflar, Hazreti Ebu Bekir'in bu konudaki hutbesi, evet, Hazreti Ebu Bekir hastalığı esnasında halkı topladı, ve kendisini minbere götürmelerini emretti, minbere çıktıktan sonra Allah'a hamd ve sena etti ve, ey insanlar, dünyadan sakınınız, dünyaya güvenmeyiniz, aldanmayınız, ahireti dünyaya tercih ediniz, ahireti seviniz, onlardan hangisini severseniz diğerinden uzaklaşırsınız, şunu da bilin ki, bizim için çok önemli. Önemli olan hilafet görevi, eğer başta ehil olana verilmezse, yapılan hata sonra tamir edilemez, öyleyse içinizde en güçlü ve iradesine hakim olan, sert davranmak gerektiği zaman sert davranan ve yumuşak davranmak gerekince de yumuşak davranan, güzel görüşlerden faydalanmasını bilen, gereksiz şeylerle ilgilenmeyen, kuruntu ve hayallere dalıp üzülmeyen, bilmediklerini öğrenmekten utanmayan, ani ve olağanüstü durumlarda şaşırmayan, ümmetin malını koruyarak hıyanete meydan vermeyen, geleceği, gören, şiarı takva olan kim ise ona veriniz, böylesi de ancak Ömer bin Hattab'dır, dedi ve minberden indi.